Diğer dinleyenler bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimize ulaşan soruların sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz hocam diyor, evlenecek bir erkek ve bayanda olması gereken şartlar nelerdir? Eş seçerken dikkat edilecek olan hususlar nelerdir diye sormuş. Şimdi elbette e, evlenecek olan kişilerin kendileri önemli olduğu gibi aileler de önemli. Yani ailelerin de anlaşabilmesi, uzlaşabilmesi bakımından hani filmesi bir kefaat üzerinde durmuş, denklik anlamında. Yani kızla erkek arasında denklik olması gerektiği gibi erkeğin kızdan hele geri durumda olmaması gerektiği gibi aileler arasında da böyle bir denklik olması geçime yardımcı olur diye kabul edilmiş. O yüzden Buna benzer konularda, evlilik konularında ailelerin de birbirine yakın ve denk olmasına e, özen gösterilmiş. Ama Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde e, sosyal hayatta toplumlarda karşılaşılan bütün evliliklerle ilgili özelliklere dikkat çekerek e, özellikle dört hususun evliliklerde öne çıktığından Allah Resulü bahsetmiş ve şöyle buyurmuş hadis-i şerifte. Bir kadın bütün toplumlarda Genel olarak şu dört şey için Nikah edilir buyurmuş Yani bir kadınla evlenme konusunda Şu dört Esas Öne çıkar Herkes evlenirken Bu dört esastan bir, Birine bakar ikisine bakar Üçü, üçü bulunsun ister Nedir bunlar limalihe Malına bakar zengin mi değil mi bu erkek erkek içinde geçerli, kız içinde geçerli. Kız da evlenmede kızın ailesi acaba zengin mi değil mi? Kız tarafı erkek tarafının erken gelirine bakar. Acaba zengin mi değil mi? Kızımızı geçindirebilir mi? Geçindiremez mi? Birinci madde bu. İkincisi vereceğim maliye. Güzelliğine bakar. Tabii ka kadınla alakalı bu söylenenler. Ben yani kadının güzelliğine bakarak onunla evlenmek. İkinci madde öne çıkan konulardandır biri bu Peygamberimiz. Üçüncüsü veli hasebiha, aile şerefine. Kızın aile şeref itibarı toplum içinde dikkate alınır. 4. madde velidiniha ve dindarlığına bakılır. Namazı, niyazı, orucu, tesettürü. Efendim, İslami dini eğitimi alıp almadığı konuları gibi dindarlık tarafına bakılır. Ve bu dört husustan e, en azından birisi var mı yok mu diye değerlendirilir. Ona göre karar verilir buyuruyor Peygamberimiz. Fakat hadis-i sonuç sonu şöyle bitiyor. E, ey eli toprak olasıca sen olunu tercih ediyor bu dört maddeden. Tabi diğerleri olmasının anlamında değil. Hem dindar olur hem varlıklı olur hem aile şerefi bulunur hem de güzel olur mesela. halil yani dört sıfatın hepsi bulunursa bir şey gerekmez. İkisi bulunabilir, üçü bulunabilir, dördü birden bulunabilir ama en azından bunlardan birisine dikkat edin diyor peygamberimiz. Dindarlığına dikkat edin. Tesettürlü mü? Namazında niyazında mı? İslami yaşantısı, terbiyesi, eğitimi yerinde mi? Buna ey eli toprak olan ol, sen dikkat et buyurmuş Allah Resulü. Diğerleri bulunması anlamında değil. Diğerler de elbet olursa alüle ala güzel olur. Ama olmasa bile dindarlığı varsa ondan korkma, onunla evlenmeye rahatlıkla karar verebilirsin manasında teşvik edilmiş hadis-i şerifte. Şimdi bir defa bu anlamda e, Allah Resulü tarafından bir uyarı yapılmış. Dindarlığını öne çek çekmek gerekiyor. Diğer ilave unsurlar varsa alüle ala olmasa bile söylediğimiz gibi hanım kız terbiyeliyse... Dindarsa, ibadetindeyse, tesettürlüyse, zaten onun ileride kocası e, onun geçimini vesaire sağlayacağı için hanım kız gittiği evlendiği yerde yerini alır, İslami bir aile yuvası oluşturur. Daha sonra yetişecek olan nesilleri yetiştirir evlatlarında da ona göre yetiştirir. Ve ideal bir aile yuvası İslami manada meydana gelebilir. Demek ki D şıkkına burada, dördüncü maddeye, dikkat etme gerekiyor ikinci bir konuda bu gibi durumlarda bir defa istişareyle Allah'a Resulü önem vermiş yani evlenmezden önce karar verme safhasında araştırma yapmak, hanım kızı görmek nasıl birisi olduğunu anlamak, ailesini anlamak hakkı var iki tarafında yani kız tarafında erkek tarafını anlamak erkek tarafında kız tarafını araştırıp bir karar vermek durumunda olmalıdır. Hiç görmeden hiç görüşmeden evlenmek olur mu? Olur. Yani nikah masasında birbirini görürler. Şahitlerin huzurunda evlenir. O da caiz oluyor aslında. Ama Allah Resulü hemen hiç birbirini görmeden acele karar verip nikah masasında oturmayı da tavsiye etmiyor. Mesela sahabelerden birisi, ya Resulallah ben diyor filanca ile evlenmeyi arzu ediyorum, düşünüyorum. Ne buyursunuz deyince Allah Resulü onu gördün mü diyor mesela. Görüştünüz mü diyor. Hayır görmedim. Ünzuru ileyhefi fe fe innehâ ehraî üdeme beneküme buyuruyor mesela bir sahabiye. Git onu gördü, görüşün diyor. Hanım kızı bir gör, nasıl birisidir diyor. Çünkü bu şekilde görüşmeniz sizin diyor yıldızın barışması deriz e, Türkçemizde. Yani kalplerinizin birbirine ısınması için ee, daha uygundur buyuruyor. Ahra eyü deme beyne kuma. Aranızın, kalplerinizin birbirine ısınması için bu daha uygundur. Birbiriniz görmeniz, görüşmeniz. Yani bir sıcaklığın meydana gelmesi. Eşi, birbirine ilgi duymaları tarafların, hanım kızın erkeğin birbirine ilgi duyması. Ee, onun halini, halini, konuşma tarzını, kılık kıyafetini ee, belki fizik güzelliğini falan görmesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye ediliyor evlenmezden önce. Neden? Çünkü evlendikten sonra bunları gördüğü zaman e, hiç de hoşlanmadığı bir fizik şekli ortaya çıkar. Hiç hoşlanmadığı bir durumla e, karşılaşabilir. Ondan sonra pişmanlıklar tabii ki fayda vermez. Boşanmak yoluyla olan aile yuvaları fecatına yol açmamak bakımından daha öncesinde eşlerin birbirin eş namzetlerin birbirini tanıması daha uygun görülmüş. İşte günümüzde buna biz sözlülük veya nişanlık devresi diyoruz. Sözlülük veya nişanlık devresi bildiğimiz gibi akit değildir sadece vaattir Söz vermedir yani O yüzden cayma daha kolaydır şeyde ni nişan, atmak diyelim Sözleşmeyi bozmak, daha doğrusu boşanmak anlamına gelmiyor. Nişanı atmak veya sözlükten vazgeçmek. Evliğin olmayacağı kanaatine varılırsa erkek tarafı da, kız tarafı da nişanı atıyor. Herkes kendi yoluna gidiyor. Sadece daha önce verilen hediyeler, nişan elbiseleri vesaire bir şeyler varsa, bunlar geri veriliyor bilindiği gibi. hibeden rucu yoluyla. Yani karşı tarafa bağış kabul ediliyor bunlar. Halen eldeyse, ...hibe'den rucu yoluyla... ...geri istenmiş oluyor... ...bir bakıma. İki taraf... ...elindeki eşyaları... E, ...geri veriyor. Erkek tarafı kız tarafına... ...kız tarafı erkek tarafına iade ediyor... ...nişanlık devresinde alınan eşyaları. Konu kapanıyor. Eğer yenmiş içilmiş olanlar varsa bunlar... ...bağış hükmünde olduğu için... ...artık... ...helak edilmiş sayılıyor. Yani... E, ...bunlar... E, hibe edilmiş, yenmiş, içilmiş, mesela i̇şte Kurban günü Kurban kız tarafına gönderilmiş, kesilmiş, yenmiş mesela neyse, elbiseler alınmış, giyilmiş olabilir, eskitilmiş, iadesi gerekmeyebiliyor. E, tüketilenler iade edilmiyor, hulasa, tazim etmesi edilmesi de gerekmiyor. Mevcut olanlar geri veriliyor, bilindiği gibi. Yani hulasa e, bu gibi noktalarda iki tarafın uyumlu olarak en güzel geçim nasıl olabilir buna dikkat ederek istişare ederek bilenlerden sorarak tarafları tanımaya çalışması isteniyor başka bir kardeşimiz hocam diyor icralık bir malın satın alınmasının hükmü nedir diye sormuş şimdi icralık derken ihale yoluyla tabi icradan mal alma günümüzde söz konusu olabiliyor ihale yoluyla mal alınır mı satılır mı şimdi Allah Resulü döneminde bunun bir örneği var Hadise şöyle olmuş bir sahabenin başkasında alacağı varmış. Ödemiyor, ödeyemiyor. Allah resulünü yersular diyor da alacağım var, ödemiyor. Peygamberimiz e, borçlu gelsin bana diyor, geliyor. Sen evinde diyor fazla eşyan var mı? Para parası yok tabii, borcunu ödeyecek parası yok. Evde fazla eşyan var mı? Bakılıyor, bir halı varmış fazla, kullanılmayan veya ihtiyaç olmayan. Yalnız şu halıya ihtiyaç yok diyor, tamam diyor Peygamberimiz, satılığa çıkarılsın. Birkaç sahabenin bulunduğu yerde açık arttırmaya çıkarılıyor halı, birisi sekiz dirhem diyor, öbürü on dirhem diyor, diğeri on iki dirhem diyor mesela. İki kurbanlık koç parası, mesela bugünkü bin iki bin üç yüz lira falan yaklaşık bir parayı teklif edene halı satılıyor ve borç için alacak veriliyor borcun ödenmesi için. Fakat yine borç bitmiyor. Yani 2000 lira ise mesela günümüzün parasıyla borç 1200 lira ihale malı satışıyla elde edildi. 800 lira kaldığını kabul edelim. Allah Resulü bu sefer dönüyor şeye alacaklığı. Bak kardeşiniz diyor. Elinizdeki fazla malını sattı. Eee borcunun önemli bir kısmını ödedi. Bu geri kalan kısmını affetmeyi düşünür müsün diyor alacaklıya. Önemli deli yarasılar diyor. Affettim diyor. E, sildim geri kalan borcunu mesela. O uygulamada öyle borçlu kardeşine kolaylığı gösteriyorum. Şimdi burada mesela peygamberimiz (s.a.v.) eee evi de var, evi olduğu anlaşılıyor o sahabenin. Yani evindeki fazla bir halıyı satlığa çıkarılmış, ihale yoluyla satılmış. Evi de satılsın demiyor bakınız. Bahçesi varsa bahçesi satılsın demiyor yani Dolayısıyla Allah Resulü Onun zararı olan oturması, Oturmakta olan evinin Satılması tarzında Evine el konmuyor Evindeki fazla bir eşya satılması yoluyla Borcunun bir kısmı ödenmiş Geri kalanı da e, alacaklı Silmek yoluyla e, Borçlu kardeşini yükten kurtarmış Başka bir Borçlu örneğinde de vefat etmiş Birisi borçlu haliyle Tabii ki alacaklı belli, borçlu vefat etmiş durumda, malına bakılıyor, malı da yokmuş, o borcu ödeyecek malı yok. Hani günümüzde cenaze namazı kılınmazdan önce alacak verecek var mı diye sorulur ya, hakkınızı helal edin, dünyaya tahlik eden haklarınızı helal edin, helallaşma safhası. Ona benzer şekilde Peygamberim sallallahu sellem sormuş bu kardeşinizin bir şey var mı borcu, alacağı var mı birisine? Birisi ya yani benim bende demiş şey var. Benim benim onda alacağım var demiş. Tabii bu yerde mirasları oğlu kızı var belki. Parası var mı babanızın? Malı var mı? Yok. Malı olmayan bir sahabe. Allah razı o zaman ben namazı kıldırmıyorum. Siz kılarsanız kılın demiş çekilmiş kenara mesela. Bu ibretlik bir hadisedir madem bu kardeşimiz borçlanmış, borcunu ödemesi lazımdı. Karşılığı olması lazımdı. Tedbirsizlik yapmış yani. Ölçüsüz şekilde borçlanmış. Karşılıksız, ipoteksiz. Ben namazını kıldırmıyorum demiş Peygamberimiz. Bunun için sahabilerden birisi ya sen müsaade ederseniz demiş bu kardeşimizin borcunu ben ödemeyi üstüme alıyorum demiş. Derim, 2000 lira borcu varsa mesela örnek olarak ben bunun 2000 lira veya 2000 lira borcunu Kefilim öderim demiş. Onun için peki demiş peygamberimiz. Geçmiş namazını kıldırmış. Şimdi buradan anlıyoruz ki borçlanmalarda karşılığımızın olması lazım en azından. O borcumuzu ödeyecek bir karşılığımız varsa elimizin altında. istediğimiz kadar borçlanırız. Bir milyon liralık diyelim ipotek malımız var. Bir milyon liraya kadar borçlanma imkanımız var anlamına geliyor. Ama malımız yoksa bir milyon lira borçlandık karşılığı yok. Birden vefat durumu hasıl olunca bu sefer onu nasıl ödeyeceğiz? Tedbirini almamız lazım. Alamadığımız zaman tabii ki borç olarak kalacak. Miraslarımız kendi mallarından onu ödemeye zorlanamıyor. Yani babaların bu bir milyon lira borcunu oğlu kızı kendi parasıyla ödemeye zorlanamıyor. Ama kendiliğinden öderlerse halüle hala. Onların da malı mülkü vardır oğlunun kızının. Babaları madem vefat etmiş onu biz borç yükü altına bırakmayalım diye kendi paralarıyla babaların borcunu ödelerse elala olur. Güzel olur ama zorlanamıyor. Mirasçı Mirası reddetmek yoluyla günümüzün kanunlarında bildiğimiz gibi reddi miras yapmak yoluyla babaların borcunu harcını reddedebiliyor. Borç batağı durumlarında mirasçılar yükten kurtulabiliyor. İslam'da da aynı şey geçerli. Şimdi hülasa icralık mal günümüze gelirsek. Allah Resulü bir hadis şöyle buyuruyor. Ne i sallallahu aleyhi ve sellem, an muttari. Muzdar kalan kişinin malının satışını Allah Resulü yasakladı. Nehiyetti. Muzdar. Zaruret halinde olan. Yani borcunu ödemeyi arzu ediyor ama felakete uğramış. Sıkıntıya düşmüş. İşte günümüzde yangın, sel felaketi, deprem, savaş şartları Suriye'de olduğu gibi sebebiyle. Çok iyi niyetli borçlanmış, dara düşmüş. Dolayısıyla borcunu ödeyemeyecek durumda. Onun bu sefer e, bir malı var. Onu, e, zaruret halindeki kişinin malını birileri çok çok ucuza almaya çalışıyor. Çünkü borcu sebebiyle 100 liralık malını 50 liraya 40 liraya satmaya razı karşı taraf. Bunu fırsat bilen fırsatçılar. İhale yoluyla onun malını 100 liralık, 100 bin liralık malını 20 bin, 30 bin liraya nasıl alırım? Yarı fiyatına, dörtte bir fiyatına manasında birbirleri anlaşarak kendi aralarında ihaleye girenler, fesat karıştırmak yoluyla yani, onun malını ölü fiyatına almaya çalışıyorum mesela, çalışıyorlar. Bu elbette uygun olmaz. Yani dara düşen o kişinin bu darlığından istifade ederek, onun malını ölü fiyatına alayım demek olmamalıdır. Ama normal fiyat üzerinden işte peygamberimizin açık arttırma dediğimiz hani halıya 12 dirhem dedik. Şimdi Acaba gerçek değeri 12 dirhem onu da bilmiyoruz aslında biz. Belki de böyle 6 dirhem değerinde olan o malı sırf borç kapansın diye o sahabe 2 kat fiyat verdi. O konuda da bilgi yok. Ama 12 dirheme kadar fiyat yükseltilmiş ve halı o fiyata satılmış. Yükseltme düşürme değil de yükseltme yoluyla yapılmış. Yardımcı olmak manasında. Şimdi günümüzdeki ihalelerde ise ölü fiyatına çok çok düşük fiyata gidince borç da kapanmıyor. Bu kardeşimiz 100 bin lira borcu varsa malı, ipotekli malı 40 bin lira satıldığı zaman 60 bin lira açık kalıyor yine. Başka mallarına tabii haciz konacak demektir. Yani hülasa bunun fırsatçılık bilip de çok çok ucuza almak için hele hileli yollara da başvurulursa o konuya hiç girmemek lazım. Ama makul fiyatla olabilir. Yani bir araba mesela icralık... 40 bin lira yaklaşık değerinde ama 35-36 bin 38 bin liraya alınıyor diyelim 5 bin lira emsaline göre ucuz olabilir ama biz 40 bin liralık arabayı 15 bin 18 bin liraya 20 bin liraya %50 yarı fiyatı almak kalkarsak olmaz şimdi olmaz ama birinci ihalede alan olmadık ikinci ihaleye 3. ihaleye kalsın en sonunda en ucuz fiyatı nasıl alınacaksa o fiyatı düşürelim manasında bunu takip edenler de olabiliyor. Kontrollü şekilde. ikinci ihale, üçüncü ihaleye takip ederek çok çok en düşük fiyata nasıl fiyat düşürürüz, kırarız diye kendi aralarını anlaşıp daha sonraki ihalelere bırakanlar olabiliyor. Buna bu gibi şeylere girmemek lazım. İşte ahlı mal dedikleri buna benzer mallar olabiliyor. Başka bir kardeşimiz Hocam diyor, vadeli satışlarda post makinesi kullanılması veya belirli bir miktar kar eklenmesi caiz midir? Vade farkı caiz midir? diye sormuş. Şimdi post makinesi kullanımı için tabi bazı şartlar var bilindiği gibi. Post cihazı ile, kredi kartları ile yani alışveriş yaparken bazı şıklar uygulanıyor günümüzde. Hemen ertesi gün, bir gün önce yaptığımız alışverişlerin bedelini bankadan alacaksak o zaman o bankayla murabaha anlaşması yapmamız gerekiyor İslami manada. Yani ben bir gün önce 100 bin liralık diyelim marketimde alışveriş yaptığım zaman, 3 ay, 6 ay vadeli e, kredi kartlarıyla satışlar yaptığım zaman bütün bu 100 bin liralık satışları peşin parayla bankaya satıyorum ve bankanın verdiği yetkiye dayanarak vadeliğe çeviriyorum. Bu 100 bin liralık malın peşin bedeli nedir? Diyelim 88 bin lira veya 90 bin lira ya da 92 bin lira neyse hesapladığınız zaman. 3 ay vadeli var, 6 ay vadeli var, 12 takside bölünenler var. Vade farkıları eklenmiş yani. Mal üzerinde bu yapıldığı için aslında bunu hızlı murabaha diyebiliyoruz. Mesela şöyle diyelim siz gittiniz 100 liralık bir ürün aldınız marketten 100 liralık. Ama bunu üç taksi de, iki taksi de böldü 50'ler, şey iki ödeyeceksiniz mesela şimdi bunun peşin bedeli 100 lira değil de diyelim 93 lira olduğunu kabul edelim 93 lira iki ay vadeli olduğu için 8 lira eklenmiş durumda vade fark eklenmiş yani ertesi gün bankaya gittiği zaman bu kardeşimiz toz cihazı kullanıcısı olan esnaf bu 100 lirayı 93 lira olarak alabilecek peşin parayı ee, tabi banka 2 ayın içinde onu 100 lira olarak tahsil, at, tahsil edecek. Muraba dediğimiz hadise bu. Peşin parayla bankaya satır, bankanın verdiği yetkiye dayanarak vekalet yetkisine vadeliye çevirme sonucunda e, bir muamele yapılıyor. Bu a e, şıkkı. Ertesi gün paranın tamamını peşin bedeller üzerine hesaplayıp alma yöntemi. İkincisi, e, hiç bankayla ilgilenmeden 3 e, ay vadeli olarak 300 liralık mal sattıysa güzel lira ayda ödenecek mesela. Bekliyoruz. Bir ay sonra 100 lira ödendi. İkinci ay 100 lira, üçüncü ay 100 lira ödendi. 300 lira bitti yani. Bankaya ödendi. Ödendikçe bankadan olan parayı çekme hakkımız oluyor zaten. Biz hesabımıza virman yapılıyor. Aktarılıyor para. Ee, en sağlam olan aslında bu şık. Onu ifade edelim. Yani vadeli olarak sattığımız bütün malların vadelerini bekliyoruz. Her ay sonunda o aya ait olan ekstralar ödeniyor, bizim hesabımıza aktarılıyor, o parayı çekiyoruz. İkinci ayda ne kadar ödendi? Şu kadar, onu çekiyoruz. Üçüncü ayda bu kadar. Aydan aya kısaca ödendikçe, kendimize ait müşterilerin ödediği paraları çekersek, tabi banka da komisyon alacak. Banka aracılık yaptı o zaman. müşteri bizi buluşturdu, paramızı aktardı bizim hesabımıza. Müşteri yatırdı bankaya. Ve bütün o muameleleri tabi banka e, yürütürken e, emek sarf ediyor. Dolayısıyla bundan hizmet bedeli alma hakkı var. Bunun faizle alakası yok. Bu B şıkkı da bu. Gününde müşterimize ait paraları çekmek. Dolayısıyla D şıkkında tabi müşteri ödemezse ne olur konusunda. E, bu sefer bankayla şey karşı karşıya kalıyor bildiğimiz gibi. Yani ile müşteri karşı karşıya kalıyor. Ve günü geldiğinde biz parayı bankadan çekiyoruz ondan sonra banka müşteriden bu parayı alabilirse alıyor alamasa bankanın parası bile batıyor. Yani bu da gösteriyor ki aslında son malın çıktığı yer banka biz değil. Biz müşteriyle muhatap olmuyoruz artık bankadan günü geldiğinde parayı çekiyoruz. Yani bir bakıma ikinci kısımda vadeleri geldikçe olan ödenmeyen paralar içinde banka devrede. ...murabaha yine o noktalarda devam ediyor... ...ve biz... E, ...paramızı... E, ...kendimize ait olan parayı çekiyoruz... Ona banka ile müşteri karşı karşıya kalıyor... ...yani bunu arka planda... E, ...murabaha olarak değerlendirilme imkanı var... ...çünkü gerçekten... ...işlem para üzerine değil de mal üzerinde oluyor... ...gerçekten bir mal alımı, mal satımı var... ...faturası var, fişi var... ...yalan değil yani ama banka devreye girmiş... ...bu devreye girmesi ya hizmet bedeli... ...komisyoncu sıfatıyla olur göstermek anlamında veya banka kendi parasından havuzdaki parasından ödeme yapıyorsa erken ödeme yoluyla yani ödeme yapıyorsa o zaman e, murabahadan söz etmek gerekiyor. Peşin alıp vadeli devretmeler yoluyla bir muamele yapılıyor ve vade farkları eklenmek suretiyle sistem yürüyor. 20. yüzyılda böyle bir hızlı diyelim e, bir muamele şekli ortaya çıkmış ve bunu e, daha düzenli hale bankalar getirmiş. İşte bunu sözleşmelere de güzelce açık açık yansıtarak İslami manada faize hiç düşmeden bu iş nasıl yürütülür denmesi için Hatta tabi finans kurumlara yapmakta arka plandaki para hareketini onlar eliyle kullandırmakta fayda oluyor. Çünkü onlar faize karşı hassas olan kurumlar diyebiliyoruz. Yani sonuçta belirli bir miktar bir mala diyor. Vadeli satarken kar eklemek caiz midir? Caizdir diyoruz mesela. Bir buzdolabı alacağız mesela. Gittik Peşin fiyatı 1000 lira diyor, yazıyor üzerinde. 12 ay taksitli olursa 1100 lira diyor. Fiyat koymuş mesela. Şimdi 1100 lira. 6 ay taksitli olursa 1050 lira diye fiyat konmuş. Sonuca bakıyoruz. İmam Serasi, akhir kelame bakılır diyor. Müşteri burada tercihini yapacak. Peşin alacaksa 1000 lirayı verecek, buzdolabı alıp götürecek. Konu bitti. Ama 12 ay taksit olsun derse o zaman 12 ay taksit durumuna göre 1100 lirayı kabullenecek. Sonuçta 1100 lira üzerinden 12 ay taksit tercihimizi yaparsak, malı o şekilde alırsak, artık bir önceki peşin olsaydı 1000 lira, 6 ay taksili olsaydı 1050 lira gibi kısım kelle mümkün hale geliyor. Yok, yok hükmü doluyor yani. Son tercihimiz 12 ay taksitte biz bu buzdolabını 1100 liraya aldık diyoruz. İmzalar atıyoruz. Senet mi yapacağız? Deftere mi işlenecek? Kısaca Aidana'ya taksitleri ödemiş olay taksitlerimizi ödemiş olacağız mesela. Şimdi bu aradaki 100 lira fark var dikkat ediniz. Peşini alsaydık 1000 lira alabilecektik. Ee, 12 ay taksit dediğimiz için 100 lira eklendi. Acaba 100 lira faiz mi olur, kar mı olur? Kâra ilave diye bunu. Yani şöyle diyelim peşin paradan yüzde kar, yirmi kar elde ederken satıcı vadeli olan satıştan yüzde yirmi beş diyelim yüzde yirmi sekiz kar elde etse yüzde yirmi sekiz eklese yani piyasası zaten oysa piyasada bu şekilde kar eklemeleri varsa on iki ay vadeli olan mallarda kar oranı yüzde otuzdur yüzde yirmi sekizdir gibi e, karı ilave etme hakkı var sonuçta mal satıyor ve malın fiyatını bin e, lirada der bin yüz lirada diyebilir Buna bir engel yok İslam iman adı. Yani kısaca o 100 lira farka faiz demek doğru değil. Çünkü o malın satışından kaynaklanan bir farktır. Bu farkın adı da ribade rıbıhtır. Yani kârdır vade farkı. Onu doğrudan doğru faiz dememiş büyük çoğunluk İslam alimleri. İmam-ı de Ahır kelam burada asıldır demiş. Son pazarlık hangi fiyat üzerinde olduysa o esaslandır demiş. Başka bir kardeşimiz hocam diyor hangi durumlarda seferi olunur? Anne babanın oturduğu yerde kişi seferi kabul edilir mi? Şimdi bildiğimiz gibi e, üç tane vatan çeşidi var. Oturma, dünya gezegeninde oturduğumuz kaldığımız yerler konusunda üç e, yer olabiliyor. Bulunduğumuz yerden nerede olursak olalım o yerin adı üçünden birisidir. Ya vatanı asidir, ya vatanı ikamettir ya da vatanı süknadır. Dördüncü bir vatan yok. Vatan asli de doğup büyüdüğümüz anne babamızın halen hayatta olduğu yer asli vatan olarak devam ediyor. Hele babamızın hayatta olduğu sürece bulunduğu yer bizim vatan aslimiz. Evlatlar olarak ister 40-50 yaşında ister 60-70 yaşında olalım. Anne babamız hele babamız hayattaysa onun bulunduğu yere gittiğimiz zaman orası vatan aslidir. Yani ailenin e, ana adresi diyelim. Dünya gezegenine yukarıdan melekler baktığı zaman ana adresi. Diyelim, ailenin, sülalenin Değerlendirme böyle Çünkü günümüzde de Günümüzde düşündüğümüz zaman Türkiye'de yaşıyorsanız Sizin tebligat adresiniz neresidir Bunu bütün Kamu kurumları bilmek istiyor Belediyeler, kamu diğer dair şeyler Kuruluşlar Tebligatı nereye yapacaklar İkametgah alacaksınız hani. İkametgah diyoruz buna biz İkamet yeriniz, vatan asli böyle bir şey günümüzün hukukunda da var yeryüzünde dolayısıyla İslami manada da ana adresimiz aile olarak bir defa baba evi baba yurdu esas alınmış ikincisi, ikincisi vatan ikamet aileden ayrıldık diyelim öğretmen olarak görevli olarak vali olarak kaymakam olarak neyse başka şehirlere gittik veya din görevlisi olarak Babamız diyelim e, Trabzon'da oturuyor. Aile yuvamız orada ama kendimiz gittik. E, başka bir şehirde Adana'da efendim Antalya'da görev yapıyoruz mesela. Yıllarca orada kalacağız. Şimdi 15 günden fazla kalmalar sebebiyle orası da bizim vatan aslimiz gibi oluyor ama vatan ikamet adını alıyor bu defa. Yani vatan asilik babanın, baba evi devam ederken biz de bir vatan edindik ama orası vatan asli olamıyor baba hayatta olduğu sürece vatanı ikam ediyoruz ona aynı diğerinden farkı yok gerçi bir tek fark şurada kendini gösterir mesela Trabzon örneğini verdik Trabzon Gümüşhane'de görev aldık diyelim Trabzon Gümüşhane arası fazla değil ne kadar işte tabi 90 kilometre uzak olduğu için seferlik durumu var yol kısmında ama biz her hafta sonu Trabzon'a geliyoruz mesela veya 12-13 günde kesinlikle 15 gün geçmediğini kabul edelim veya şöyle bir örnek verelim, Bursa'ya İzmitmesi Bizim öğrencilerimiz oluyor bazen. İzmitli öğrencimiz Bursa Uludağ Üniversitesi'nde her hafta sonu gidiyor İzmit'e. Cuma gün akşamdan gidiyor, Pazartesi sabahı geliyor diyelim örnek olarak. Her hafta gidiyor. Anne babasının evine. Ondan sonra veya en geç iki haftada bir, 12-13 gün. Kesinlikle 15 günü bulmadığını kabul edelim. Şimdi biraz düşündüğümüz zaman. 15 günden az kaldığı yerler bu sefer vatanı sükne adını alıyor. Yani misafireten kaldığı yer kısa, kısa süreli yani. Dolayısıyla devamlı seferi, yol kısmında seferi olduğu belli. Gittiği yerde de kendi seferi kabul edebilir. Neden 15 günden fazla kalmıyor? İşte bu gibi gezici durumlarda bir koleric sağlıyor. Mesela şeyler, bu fetişler falan, gezici durumda olanlar. ...gittiği yerde üç beş on yedi gün on gün teftiş yapıyor... ...başka şehre... ...oradan başka şehre geçiyor gezginci... ...hiçbir yerde... ...sekiz on on iki günden fazla kalmadığını kabul edelim... ...aylarca geziyor... ...yerine göre... ...devamlı seferi... ...yol kısmında seferi... ...gittiği yerde de devamlı seferi... ...sünnetleri... ...sünneti hariç kılmayabiliyor... ...acil durumlarda... ...efendim dört rekatı fazla... ...iki rekat kılabiliyor... ...kılıyor... ...mesleri varsa yanlı... ...üç gün süreyle hiç çıkarmadan isterse üzerine... mesedebiliyor kolaylık bakımından... ...Ramazan gününe rastladıysa... ...hiç oruç tutmayabiliyor malum... ...seferlik devam ettiği sürece... ...bütün Ramazan boyunca hiç oruç tutmama hakkı var... ...ama tutarım der kolaylık ayrı bir konu... ...günümüzde tercihen... ...oruç tutulur... ...ama tutmama hakkı da var... ...sahura kalkmanız zorluklar olabilir... ...iftar... ...teftişler uzun sürüyordur vesaire... ...sıkıntılar vardır... Ee, falan dolayısıyla e, Bu sıkıntılar sebebiyle Ona ruhsat verilmiş Arzu eden orucu daha sonra kazaya Bırakma yoluyla tutmayabiliyor Yani ulasa bu üç çeşit vatandan Tabi vatan aslimiz Anne baba yurdumuz devam ettiği sürece Anne baba evine döndüğümüz zaman Hani ör, verdiğimiz örnekte Anne baba evimiz neresi Trabzon Örneğini vermiştik Kendimiz Antalya'da görevliyiz Antalya'dan memleketimize gittik bayramda 3 gün kalacağız yol kısmında seferiyiz bu belli ama anne baba evine ulaştığımız andan itibaren orası vatanı aslimiz olarak hemen namazları tam kılmamız sünnetleri de kılmamız ramazansa ramazan orucunu tutmamız da gerekiyor yani hulasa, bu şekilde vatanı aslilik anne baba evinde devam ederken bu sefer hanım kızlar için özellikle evlendiği zaman onun yeri artık kocasının tarafı kocasının evi oluyor tabii ki Kocasıyla ile birlikte hareket ediyor. Kocası mukim ise, o da mukim oluyor. Kocası seferi ise hanımı da seferi oluyor. Ölçü artık karı koca bir ve beraber hareket ediyor. İşte yani, babanın kayınpederinin diyelim başka bir ifadeyle kocasıyla beraber kayınpederinin evine gittiği zaman gelin kız orada kocasıyla beraber o da e, mukim hale geliyor. Namazların tam kılması ve Ramazan'sı orucunu tutması da gerekiyor. Sadece hanım için böyle bir farklılık Söz konusu ee, Tabi Vatenasi'nin anlamı şu oluyor bir bakıma Gittiği zaman orada e, Gerektiğinde kalma hakkı var Rahat kabul, kendi evi gibi kabul ediliyor Anne baba evi Yani orada e, kendi işi bozuldu işten atıldı, işten çıkarıldı işsiz kaldı Allah korusun e, sağlık anlamında e, Bir takım şeyleri oldu Babasının kapısını çaldığı zaman Evladını kabul etmek zorunda Durumunda ve orada onun sürekli kalma hakkı da var yerine göre Gerektiğinde ile birlikte de Orada kalma hakkı söz konusu olabilir Yani buna benzer sebeplerle Bir düzenleme yapılmış i̇şte O düzenleme çerçevesinde Vatanı asli, vatanı ikamet, vatanı sükna diye Vatanı süknalar 15 günden az kalınan yerler Devre mülükümüz var En fazla 13-14 gün kalıyoruz mesela Kesinlikle 15 gün kalmıyoruz 14 gün dönüyoruz kesin Tarihler belli Orada devamlı seferiyiz ama meside gidiyoruz ve burada rahatız diyoruz. Tam kılarız güzel bir şey aslında. Orada imamın arkasında zaten tam kılınır da. Yalnız kılarken de diğer mezhepler, Şafii mezhebi yani dört azimettir, ikiye iki kılarsa ruhsattır demiş. 2 de kılar, dört de kıl. Ama 4 kılarsa daha fazla sevap kazanır. Diğer bir mezhep, Mariki mezhebi isteyen dört kılar, isteyen iki kılar demiş yolculukta mesela. Tercihe bağlıdır. <gülüyor> Yani oruç tutmada olduğu gibi, yani seferi olan kişi ister oruç tutar ister tutmaz daha sonra kaza eder. Serbestlik var mesela ruhsat bir bakıma. Namazda da böyledir demiş diğer mezhepler. Fakat bizim Hanefi mezhebinde yolcunun namazı demiş iki rekattan ibarettir. Seferi ise bir kimse, dört rekat namazları iki rekata düşer diye Hanefi mezhebi esas almış. Dört kılmaya kalkarsa son iki rekatı boşuna kılmış olur ya da mekruh olur demiş. Kerahat var yani ilave yapmasında demiş. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklar süresince dört rekatı öğlen ikindi ve yastı namazlarını ikişer rekat kıldığına dair çok rivayetler var. Sahabeler de o şekilde ikişer rekat kılmış. Ve sünnetleri de genelde yolculuk kısmında kılmadıkları biliniyor sabah namazın sünneti hariç. Bu hadis-i şeriflere itibar eder. Hanefi mezhebi demiş sünnetler kılınmayabilir sabah namaz sünneti dışında. Ama farzlar öğlen ikindi veya yastı namazının farzları ikişer rekatı olarak kılınır. Aslı olan budur demiş Hanefiler. Bu bir ruhsat anlamında yani yolculara getirilen kolaylıktır. Başka bir kardeşimiz hocam diyor sigara veya nargilenin içilmesi haram mıdır? Mekruh ise sürekli yapılmasından dolayı haramlık meydana gelir mi diye sormuş. Evet bu sigara ve nargile konusu günümüzde önemli bir konu. Maalesef bu nikotin öyle bir şey ki alışıldığı zaman bırakılması son derece güç olan bir alışkanlık. Yani beden bunu istiyor. Özlüyor adeta. Dumanı başkası içerken gördüğü hissettiği anda hemen sigara yakmak için adeta beden kendisini zorluyor. Onun için sigaradan kesinlikle hele Çocukluk yaşlarında yavrularımızın uzak durması, hiç alışkanlık meydana gelmemesine dikkat etme gerekiyor. Her nasılsa alışmış olan kişi de bunu bırakmaya etmelidir Çünkü nikotinin artık sigaranın zararları bütün dünya milletlerince ortaya kondu. Birçok tedbirler alındı. Artık Amerika'da falan e, sitelerin içinde kesinlikle evlilerin içinde de sigara içilmesi yasaklanmış durumda. Neden? Çünkü sigara sadece içenle ilgili bir konu değil. Dumanı hakim olamıyorsunuz. Başkalarına zarar veriyorsunuz her şeyden önce. Sadece sizinle sınırlı kalsa, yani şarabı içtiniz Allah korusun içkiyi diyelim. Sadece sizi sizin bedeninizi ilgilendiriyor. Ama sigara öyle değil. Sigaranın dumanı etrafa yayılıyor. Bir otobüsün içinde bir adet sigara içseniz, bütün otobüs o sigaranın dumanından etkileniyor bildiğimiz gibi. Nikotini onlar da alıyorlar. Ve buna kim? Siz sebep oldunuz. Yani Hayre delaletten hayır, şerre delaletten şey onun karşılığını alır. Yani şerre orada, yani 40 kişi varsa otobüste 40 kişinin nikotin almasına sebep oldunuz. Vebal altına kaldınız yani Allah korusun. Yani yüz kişinin olduğu bir salonda sigara içtiniz, dumanı yayıldı etrafa. Kimlerin burnundan etkilendiyse, duman geçtiyse... Buna kim sebep oluyor? Sigara içen sebep oluyor. İşte buna benzer sebeplerle sadece için ilgilendiren bir konu değil. Etrafa yayılıyor. Kapalı yerlerde zaten şu anda bildiğimiz gibi yasaklandı. Ama halen apartmanlarda, ev işlerinde yasaklanmış değil. Amerika'da ev işlerinde de yasaklanmış durumda. Artık o sitelerde falan bahçede özel bir şey yapılmış, sigara içme yeri diyelim. Orada sigaranın dumanını tamamen izole eden sigara. E, teknolojik aletler şey yapılmış, dumanı çeken ve orada içilen sigaradan şey şey, sitedekiler 40-50 kat binaları düşünelim. Alt katlarda sigara içenler yoluyla dumanın yukarılara bir şekilde nüfuz ettiğini düşünürsek hele bizdeki çok da düzensiz olan bacılar vesaireler sebebiyle dumanın öbür katlara geçmesi hiç de zor değil. Havalandırma yerleriyle bağlantılı olarak ve herkesin e, bizim içtiğimiz sigaran etkilenmesi apartmanlarda isten bile olmuyor. Şimdi Dolayısıyla e, bu zararları sebebiyle sigaradan bir defa uzak durma gerekir ve bunu Kur'an-ı Kerim'deki şu ayeti dayandırıyor alimler günümüzün alimleri Es İallah'a yuharrimu aekmin habai Şüphesiz Allah size habis olan şeyleri haram kılar habis. Pis ve zararlı diye ifade ediliyor. Habis kelimesine bakılırsa sözlüklere, pis ve zararlı olan şeyler. E, habis kelimesini, kelimesini ifade ediliyor. Ve sigara da bu kapsama alınıyor. Zararlı kısmına giriyor yani. Öyle olunca da bu ayet kelimesinin kapsamına girerek, sigarayı e, haram kabul etmek diyen görüş, günümüzde hakim görüş olmaya başladı. Biz de mekruh tarafında, tahrimen mekruh falan, tarzında Şamil saman Manzü falan e, sigara maddesini yazarken o zaman incelemiştim sigaranın durumunu, tarihçesini vesairesini. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olmadığı için daha sonra yüz, yüzyıllarca sonra ortaya çıkan e, bir nesne olduğu için sigara alışkanlığı. Dolayısıyla doğrudan doğruya acaba haram anlamında şarap gibi midir serhoş etmiyor gerçekten. Aksine uyarıcı tarafı var bir taraftan zararları eskiden bilinmiyor idi tıbbi zararları günümüzde bunlar da ortaya konunca eskiden bilinmeyen şeyler açığa çıktı ve sigaranın zararları başkalarına da yaygın zararları içen sebebiyle ispat edildiği için günümüzde artık sigaraya haram demek derecesinde yaygın görüş yaygınlaştı. O yüzden biz bunda nasıl kurtuluruz içen kardeşlerimiz bakımdan bence bunun üzerine yoğunlaşmaları lazım. Eğer yoğunlaşılırsa buna on tane çare bulunur. Cenab-ı Hak da yardımcı olur. Yani azmederse bir kardeşimiz şu andan itibaren ben sigaraya veda ediyorum derse onun o veda edişini zaten melek izliyordur omuzlarındaki melekler. Önüne sebep çıkarmaya başlarlar. Azmederse sigarayı bırakmaya muvaffak olur. Bunun ilacı varsa ilacı. Başka tedbir varsa başka tedbire de başvurulur yıllar önce bir doktor arkadaş anlatmıştı başından geçen sigara ile ilgili bir olayı kısaca kendisi check up 50 yaşlarına falan girince yaptırmış doktor olarak bakmış ciğerleri çok kötü yani 20-30 yıl sigara içmiş ve ciğerleri neredeyse mahvolmuş sigarayı bırakmam gerektiğine kanal getirdim ama bir türlü bırakamıyorum diyor bırakıyorum 10 gün sonra yine içiyorum bırakıyorum 20 gün sonra tekrar dönüyorum Baktım olacak gibi değil. İşte galiba orada bir mahalle imamıyla falan görüşmüş. Ne demişler ya Cenab-ı Hak havale Allah'tan yardım iste. Allah size yardımcı olabilir demişler doktor arkadaşa. Onun üzerine hakikaten diyor bir de seher ne demişler. Sabah önce azıcık erken kalkın 15-20'den yarım saat. Orada iki rekat teheccüd namazı kılın. Namazdan sonra Allah'a dua edin sigarayla alakalı. Allah size güç kuvvet verir gibi yol göstermişler. Gerçekten öyle yaptım diyor. Bir gece yattım diyor niyetli. Sabah kalktım diyor Allah'a dua ettim. Ya Rabbi ne olur beni bu illetten kurtar. İkinci gece dua ettim. Üçüncü gece diyor sabah namazdan önce seher vaktinde dua ettim. İnanır mısınız diyor. O andan itibaren içime öyle bir nefret meydana geldi ki sigarayı göresim gelmez hale geliverdi birden diyor. Soğudum gitti. Elhamdülillah 5-6 yıl oldu dedi sigarayı bırakalı. Bir check-up yaptırmış tekrar ciğer filmleri vesairesini. E, tertemiz hale geldiğini de gördüm. Çok rahatladım diye anlatmıştı. E, yani tabip olan bir arkadaşımızın başından geçen bir halise Demek ki bırakılmak istenirse, azmedilirse e, bunu insanoğlunun gücü yetebilecek demektir. E, onun için Arabistan'da falan sigarayla alakalı... E, çarpı işareti koyarken üzerine sigara resmi ve çarpı işareti, bu ayet-i kerime yazıyorlar. Yani Allah, sizlere haba, habis olan şeyleri haram kılar. İşte sigara da bunlardandır anlamında bu ayeti yazıyorlar şeyin altına. E, levhalara sigara işaretini koymuşlar, çarpı işareti koymuşlar. Aman içmeyin diye, harem-i şerif çevresindeki Kabe-i ve bu ayet-i de sigara bu kapsama girer diye ilan etmişler. Hatta bununla ilgili tabii Şafii mezhebi biraz e, Şafii, sonraki Şafii alimleri biraz gevşek tutmuşlar bu konuyu. Demişler helal haram açıkça ayetlerde, hadislerde belirlenmiştir. Ve sigara yeni çıkan bir hadise. insan sarhoş etmiyor. Zararı da eskiden çok belli değil. Hatta uyarıcı tarafı var falan manasında. E, düşünmüşler ve Şafii alimleri hatta Şeyh Efendiler falan günümüzde de bunlar olabiliyor. Sigaraya devam ettikleri görülmüş. Fakat Şafii alimlerinden birisi, Şafii fıkıh kaynaklarından birisini kaleme alırken... ...şu anda alim olan zaten ismi hatırımda değil... heral haram kısmında sigaraya sıra gelmiş. Yani onu da yazması lazım. Heral mı haram mı bir not koyması lazım. Düşünmüş haram desem neye dayanır? Hangi ayete hangi hadise dayanarak bunu söyleyebilirim? Sigara çünkü peygamberimiz zamanında yok. Yüzyıllarca sonra ortaya çıkmış... Ee, bir illet Bununla ilgili açık bir şey yazarken Helal veya haram derken Bir delile dayanmam lazım demiş Ayet-i hadise bunu da tespit edemeyince Kalemi bırakmış Bir gün iki gün ee, işi Cenab-ı Hak havar etmiş Ya Rabbi Helal mı haram mı bir şey yazamıyorum Neye dayanacağımı da bilemiyorum Kararsızım manasında Öyle niyetli yatmış yani Bir zuhurat olsun kalbi bir tarafa sağlam meyletsin, onu yazayım istiyor. Galiba ikinci veya üçüncü gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına girmiş. İşte Ya Resulallah demiş, biliyorsun bir kitap yazmaya çalışıyorum. Sigaraya sıra geldi, takıldım. Ne yazacağımı bilemiyorum. Onun üzerine o arada diyor, bir perde vardı yan tarafta. Arkada Hz. Hazreti Ayşe'nin sesi geliyordu diyor. Ayşe olduğu belli diyor. E, bu rüyayı gören alim. Ee, peygamberimiz şöyle buyurmuş eğer bu sigarayı hanımım Ayşe içseydi ondan da Lekad e yüz çevirirdim ifadesi var ondan da yüz çevirirdim yani bunun anlamı hele karı koca arasında sigara içen varsa diğerine verdiği zarar hanımı sigara içiyor kocasına vereceği zararı düşünelim koku anlamında yatakta vesairede kocası sigara içiyorsa hanımına vereceği zararı düşünelim hanım içmiyor kocası içiyor her gün. Dolayısıyla hanımına vereceği rahatsızlık koku olarak ve diğer durumlarda. Şimdi dolayısıyla belki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buna dikkat çekerek hele hanımların içmesi çok daha felaket anlamına mı gelir? Onu da değerlendirmek lazım. Hulasa ben böyle bir rüya gördüm. Bunu yazıp geçiyorum. Rüya delil olur olmaz onu siz bilirsiniz demiş. Şafii alimi. Ben illa bu rüyaya dayanarak sigar haramdır veya helaldir, mekruhtur demiyorum demiş. Ama Allah Resulü hanımı ile alakalı olarak Aişe bile bunu içse Lekad e ondan yüz çevirirdim buyurdu rüyamda. Ben bunu yazıp geçiyorum demiş. Artık takdir dinleyenlere ve bunu bu şekilde okuyanlara bırakılmış. Onun için demek ki mezhepler arasında da buna benzer farklılıklar olmakla birlikte yine de ee, bunun zararını tabiplerle görüşmekte gerekiyor, doktorlarla ve doktorlarla son sözü söylediler. Bu fevkrade zararlıdır, yıkıcıdır, beden için tahrip edicidir. Bunun bırakılması gerekir diye artık bütün ülkelerde ortak bir e, bilimsel sonuç meydana geldi. İstatistikler bunu gösterdi. Başka bir kardeşimiz hocam diyor ticarette kar oranı ne kadar olmalıdır diyor. Şimdi ticarette kesin olarak belli bir kar miktarı aslında belirlenmemiş. Yani yüzde 20 yi geçmesin ama yüzde 30 geçmesin manasında yüzde üzerinden kesin bir kar adi konmamış ama bazı ölçüler getirilmiş. Bir malın fiyatını değerini bir bakma piyasası belirler. Arz ve talep dengesine göre pazar yerindeki bir piyasadaki mallar müşterilere arz edilir. Bir değer meydana gelir. O değer üzerinden satış hakkımız olur. Bu satış hakkımız üzerinden satarken %20 olur. Çok ucuza mal yüzde %30 olur. Daha da ucuza mal etse %40, %50 olabilir bir malın üzerindeki karımız. Yani ne kadar ucuza mal edersek veya ne kadar ucuza aldıysak bir malı karımız o kadar artacak demektir. Ama ucuza mal edemediysek maliyetimiz yüksekse karımız azalır. Bazen sıfıra da düşebiliriz. Zarar edebiliriz. Pahalıya, pahalıya mal ettiğimiz için. O bizim meselemiz. Onun için dünya ülkeleri hep en ucuza nasıl mal ederiz bir malı. Ve karımızı nasıl artırız diye bir yarışın içine girmişler rekabetler sebebiyle. O yüzden İslam illa %20 kar sınırı getirseydi mesela işinden çıkılmazdı. Herkes %20 ekleyecek aynı mala. Birisi maliyeti sebebiyle %20 ekleyince diyelim 50 lira fiyat meydana gelecek. Diğeri daha ucuda mal ettiği için 40 liraya satabilecek. Bir diğeri kendi tarlasında ürettiği için tarım ürününü 30 liraya sat, satacak. Aynı kalitedeki malı e bu sefer 30-40 liraya mal varken 50 liralığı kim alsın? O yüzden kar oranı için bir sınır getirilmemiş. Bunu piyasadaki satış durumuna göre belirle, belirlemek piyasasına bırakılmış. Bunu tabi biz, benim doktora tezim İslam alım satında kar hakları diye bir konuydu. 35-40 yıl önce bu konu üzerinde 3-4 yıl çalışırken kaynaklardan incelediğimiz için bir kanaate ulaşmak imkanı oldu elhamdülillah. Yani 25-30-40 yıl önce tabi bunu rahat konuşamıyorduk vaz ettiğimiz dönemlerde rahat söylemiyordu bunları ama bugün kaynaklarda net şekilde görünce e, karla alakalı e, daha rahat e, sonuca gitme imkanı olabiliyor. Hatta bununla ilgili e, örnekler de var Peygamberimiz Sallallahu döneminden. Mesela Peygamberimiz bir gün sahabelerden birisine bir altın bir dinar vermiş. Altın lira. Dört gram altın yaklaşık. Yani bugünkü dört yüz lira diyelim. Bir para. Bununla demiş, bir kurbanlık koç alıverdi. Herhalde Arife günü olması lazım. Kurbanlık koç alması için pazar yerine göndermiş sahabeyi. Sahabe sabahtan gelmiş, bakmış birçok kabilelerden mal gelmiş piyasaya, çok fazla hayvan var. Bakmış, bir dinara iki tane kurbanlık koç alınacak. Peygamberimiz bir tane dedi ama iki tane alayım demiş. Kendisi hayvan şeyinden anlıyor, ticaretinden. İki tane koç, e, kurbanlık hayvanı almış, gölgeye bağlamış, kendisi de alım-satım yapacak, işleriyle uğraşacak, neyse. Eyleşmiş. Öğlen ikindi derken akşam üzeri e, hayvanlar, e, kabiller çekilmeye başlamış Medine dışından gelenler. Hayvan azalmış pazar yerinde, günümüzde de olur bu gibi şeyler. Akşam üzeri hayvan azalır pazar yerinde, Arife günü. Birden fiyatlar yükselmeye başlar, fiyatlar yükselmiş derken Adeta iki katına çıkmış fiyat. Bakmış bir dinara bir koyun alınabilecek fiyat var. Demiş bu iki hayvandan birini bir dinara satayım. Çünkü Peygamberimiz bir tane kurbanlık demişti, ben diğerini satayım. Satmış, peygamberimize gelmiş. Ya Resulallah demiş, kurbanlık koç bu, para da bu. Ben sana zaten bir dinar vermiştim demiş Peygamberimiz, nasıl oldu? Böyle böyle demiş sabahtan hayvan ucuzdu bir dinara iki tane aldım ki günümüzde de var bildiğimiz gibi 200 liraya bazı ülkeler Afrika'da birçok yerlerde 200 liraya siz rahatlıkla işte 90-100 dolar falan oluyor 80-90 dolar neyse o fiyata kurbanlık alınan çok ülkeler var günümüzde yani hala o fiyatla iki tane yani 400 lira iki tane kurbanlık alınacak piyasalar var çeşitli ülkelerde neyse birini demiş bir dinara sattım. Para da bu demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayete göre bereketli ticaret yapmışsın demiş. Bir rivayette bir dinarı cebine koymadan götürün filanca ihtiyaçlıydı demiş mahallede ona verin demiş Allah Resulü. Ama ister cebine koysun isterse hani onu fakire tasaduk etsin. Peygamberimiz eğer bu haram olsaydı ya yani yüzde yüz kar etmişsin. Yani e, yarım dinarı aldığın bir malı bir dinara satmışsın bu caiz olmaz demesi lazım peygamberimizin. Bunu takrir ettiğine, kabul ettiğine göre diyor İslam alimleri. Demek ki piyasa şartlarına göre, hilahuda olmamak kaydıyla bir malın değeri neyse o değer üzerinden satış caizdir diyorlar. Bu bazen yüzde yüz da olabilir. Yani halden iki liraya aldığınız domatesi dört liraya sattığınızı kabul edelim mesela. Piyasası öyle. Ya da kendi... ...domates tarlanızda üretmişsiniz, çok çok ucuza mal etmişsiniz, hesap yapmışsınız... ...iki lira maliyeti var... ...ama dört liraya rahat satılıyor mesela pazar yerinde... ...yüzde yüz kar görünüyor dikkat edilirse... ...piyasanın eğer götürdüğü fiyat oysa... ...caiz oluyor... ...demek ki burada kesin kâr sınırı getirilmemiş ama... ...hissam alimleri hemen... ...piyasa fiyatlarının da üzerine çıkılırsa... ...yalan ve hile de eklenirse... O zaman fahiş gabin diye bir ölçüde tabii getirilmiş. Ve bunun için şöyle bir ölçüler konmuş. Hayvan alım satımlarında gayrimenkul arazi alım satımlarında olmak, bir de gıda maddeleri ve emtiada olmak üzere üç çeşit e, fahiş gabin ölçüleri belirlenmiş Hanefi mezhebinde. Bunlar yüzyıllarca e, uygulanmış. Mecelliye de kanun maddesi haline halinde girmiş. E, ölçüler şunlar, gayrimenkul alım satımlarında yani arazi arsa, emlakçılık ve daire satışlarında e, rayış bedel, en yüksek rayış bedelin de üzerinde %20'den daha fazla ilave yapılırsa ve yalan eklenirse. Hayvan satışlarında e, %10'dan fazla ilave yapılır ve e, üzerine ilave yalan da eklenirse. Diğer gıda maddeleri, emtia vesaire menkul satışlarında 5'ten daha fazla ilave yapılırsa bunu Ali Haydar efendi Mecele şerhinde döviz bürolarını eklemiş şeyleri, Altın sarraflıkları altın satışlarını da ilave etmiş. Yüzde iki buçuktan fazla demiş. E, kurun üzerinde ilave yapılır. Yani altının belli bir kur satışı var. Yüzde iki buçuktan fazla ilave yapılır ve yalan da söylenirse müşteriye. Fahiş gabin meydana gelir. Bu fazlalık tıyıp kazanç olmaz denmiş ilave kısmı. Yani habis kazanç olur. Haram veya mekruh kazanç halini alır. E, müşteri bunu öğrendiği zaman bu malı geri getirebilir. Farkı talep edebilir. Fazlatın ödediği kısmı alabilir. Malı geri getirebilir. alışverişte bozabilir. Bu gibi hakları bulunur diye kabul edilmiş. Buna faiz kabin ölçüleri deniyor. Yani piyasanın en yüksek oluşan fiyatının da üzerinde. E, mesela diyelim o sitede en fazla... 100 bin liraya daire satılmış, 90 bin lira, 100 bin lira arası daireler satılırken Almanya'dan birisi gelmiş, fiyatların farkında değildi. Ona diyoruz biz, efendim, 100, 130 bin lira diyoruz mesela. Bunu 135'e falan sattık ama sana 5 bin lira indirim yapayım, 130 bin liraya vereyim dediniz, o da gözü kapalı. 130 bin lira ödedi, daireyi aldı, tapudan tapuyu verdiğinizi kabul edelim ama üç beş gün sonra eve işte bir şey bir bakayım bir şeyler alayım falan diye geldiğinde aynen sizin bitişik teki daireyi alanla karşılaştı kaç aldın burasını işte 95 lir, bin lira dedi mesela yan taraftaki sordu o 92 bin liraya almış yine aynı kendi dairesinin büyüklüğünde başka bir daireyi sordu o da 98 bin, 100 bin liraya almış mesela 100 binin üzerine hiç daire olmadığını öğrendi ve dolandır, yani dolandırıldığını diyelim yalan yere 30 bin liranın üzerine para, para ödediğini fark etti Almanya'dan gelen kardeşimiz mesela. Şimdi %20'den fazla piyasa değerinin üzerinde o sitede satılan en yüksek dairenin de üzerinde ve yalana dayalı. 130'da da 135 bin liraya da sattık diye yalan söylüyor müteahhit. Ve yalana dayalı 30 bin lira fazla parasını aldı mesela. Bunu öğrenince bu kardeşimiz şu haklara sahip oluyor. Müteahhide geliyor, kardeşim sen, ben soruşturdum, yan taraflardaki 3-5-10 gün, 20 gün önce daire alanlar, aynı bizim dairenin büyüklüğündeki yerleri 90-100 bin lirası, 95 bin liraya falan almışlar. Sen benden en az 30 bin lira fazla almış durumdasın ve bu farkı geri ver diyebilir aşıkkı. B şıkkı bunu kabul etmezse... ...o zaman al malını başına çal... ...benim 130 bin lirimi geri ver diyebilir... ...tapuya giderek... ...aklığı bozma hakkına sahip olur deniyor... ...C şıkkı... ...bunları öğrenemeden... ...almaya döndü gitti diyelim... ...konu kapandı gitti... ...yalana dayalı 30 bin lira alınmış durumda... ...ve müteahhitin cebine girdi... ...habis kazanç olduğu diye ifade edilmiş... ...yarın kıyamet gününde belki bu hakkını o kişi... ...hak olarak talep edebilecektir... ...buna üç şıklı hülasa sonuç meydana geliyor... Eğer fahiş gabin derecesinde ve yalana dayalı olarak da müşteri aldatıldıysa o zaman tabii ki bu, buna meşru gözüyle bakılmıyor. Ancak kar e, sınır, e, sınırlama konusunda böyle bir ölçü de getirilmiş. Efendim burada sohbetimiz noktayken hepinize hayırlı günler ve gizler dileriz. Hoşçakalınız.